Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 14 Ocak 2022 Cuma günü 95.0 açık radyoda önce sağlık programında birlikteyiz canlı olarak canlı olarak yani, internet üzerinden canlı yaptığımız bu yayında konuğumuzu Ayşegül tanıtıyor. Evet. evet. E, bu programda e, iki ders aldığım hocayla yapacağız programı e, Profesör Doktor Yağız Üres'in e, konuğumuz. Farmakoloji Anabilim dalından aslında ilgi alanında çok geniştir. Hocamızın müzik de vardır hiç bahsetmiyoruz programda. E, ve bunun dışında deneysel araştırmalar Etik kurulunda da başkanlık görevi yapmıştı bildiğim kadarıyla. E, hocam beni düzelsin eğer bir hata yapıyorsam. E, ama bugün öncelikle COVID-19 tedavisini konuşacağız ki özellikle hekim arkadaşlarımdan bununla ilgili çok konu çok soru var. Ve bir farmakoloğa, yetkin bir farmakoloğa ulaşmak isteyen de çok kişi var. Bana soru da gelecektir büyük ihtimalle program sırasında. Bu, bu konuyla başlayacağız. Peki, hoş geldin sevgili Yağız. Hoş bulduk. Size vakit için tabii. Ee, Ayşe senin belirttiğin gibi sevgili Yağız'ın e, hem klinik farmakoloji, e, ana bilim dalığı orada öğretim üyeliği, başkanlığı hem etik kurulu hem müzisyenliği, yazarlığı çok gönüllü e, çalışmalarını biliyoruz ama hepsinin ötesinde e, ben Yağız'dan e, söyleşmekten her zaman çok keyif almıştım. Bunun da nedeni e, bütün fikirlerine katılmayabilirim. O da benim bütün fikirlerine katılmayabilir. Ama en azından e, okuduklarımızı, gördüklerimizi sorgulamayı seven bunu önemseyen e, kişileriz ve bunu da e, çok sevdiğim için e, Yağız'dan e, söyleşmekten hep bir şeyler öğrenmişimdir. Dediğim gibi her zaman e, dediklerine katılmayabilirim, o da katılmaz ama en azından sorgular tartışar, tartışır. E, öyle her gördüğünü, bir literatürü öyle sorgusuz, sualsiz, e, başta tacı etmez. Bunu yapan çok fazla insan var e, diye düşünüyorum. Böyle bir girişten sonra e, evet tedavi konusu Ayşegül'ün dediği gibi. Çok merak eden var e, kimler arasında. E, nereden girelim? Hidroksiklorokinden bahsetmeye gerek var mı artık bilmiyorum. Ama, Selim Hocam şöyle e, çok tartışıldı hatta tartışmanın düzeyi kavga düzeyindeydi hidroksiklorokinde. Ben evet. yani şimdi işler biraz e, sakinledi hidroksiklorokinde. Böyle bir aklı Selim de bu acaba ne zaman kullanılmalıydı? Kullanılmamalı mıydı hiç? Yoksa erken dönemde işe yarıyor muydu? Yani Covid-19'da enfeksiyonun erken döneminde böyle bir iki dakika en bunu da bir tartışalım diye düşündük. Çünkü o hani e, harlı tartışma bitti bununla ilgili. O zaman hidroksiyonla <gülüyor> başlayalım sonra da e, biz hiç araya girmeden Favi dinleyelim. Çünkü <gülüyor> hala o konuda da bir işe yaramıyor deniyor ama bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı yetkilileri pozitif olguları evlerine bırakıyorlar bu preparatı. Birçok evet. insan da kullanmıyor. Yazın bu konudaki görüşleri alalım. Evet yazın soru Teşekkür ederim. Düzeltme etim ben deneysel etik kurulda değilim de klinik araştırmalar etik kurulundayım. Araştırma. Çünkü birileri bana şey yazdı sosyal medyamda işte hayvan çalışmasına dayanarak çıkarımlar yapılıyor falan falan şu kadar hayvan dedim hayvanları rahat bırakın kendiniz de deneyin bunları falan diye bana ayar veren böyle bir yüksek bilinçli bir şey insan. Ayar verdiği için bana ben çok uzun zamandır hayvan çalışması yapmıyorum. Aslında neredeyse de parçayım diyebilirim hayvan çalışmalarını. O yüzden insan çalışmalarını geliştirmeye çalışıyoruz. Ama e, sizin de anlattıklarınızdan çıktığı gibi COVID de özellikle böyle klinik araştırmalar deneysel ortamda gerçekleşti. E, Hidroksiklorakin de bunların en başta kullanılanlarından bir tanesi. Yani laboratuvar olarak etkili olması için bir zemin var. Yok değil hidroksiklorokin Ve kullanıldığı zaman da e, o zaman için uygun gerekçelerle kullanıldı. Yani ben o zaman kullananları suçlamıyorum. E, kullanan hekimi arkadaşlarımız, kendisinde de kullanan hekimi arkadaşlarımız var. Hani en fazla da güvenlikle ilgili sorgulanan e, ilaç oldu hidroksiklorokin. Yani burada gerçekten sizin dediğiniz gibi kavgaya dönmek işi çok kötü. Yani böyle bir takım tutmak gibi. Birazdan bu ovakla ilgili iki tarafın şeylerini konuşacağız. Böyle insan hep kendi bir tarafta kalmak, orada mı kalıyorum, burada mı kalıyorum gibi hissediyor. Hakikaten bu hem şeyde, hem tarihi olarak tartışma düzeyinde geri kalmışlıktan hem de insanın benlik gelişiminde de çocuklukta kalmaktan çıkmamız gerekiyor gerçekten yani birinci olarak bunları değerlendirirken. Eee hidroksiklorokin şimdi hala işe yarar diyemeyiz ya yani o, o zamanki verilerde çok erken ve olgunlaşmamış verilerde ama hidroksiklorokin millete verildi ve bir sürü insan zarar gördü, bir sürü insan kalp krizi geçirdi falan falan diye feryat etmekte de gerçekçiliği çünkü biliyoruz ki hidroksiklorokin de benzerleri e, romatizmal hastalıkların tedavisine ve bir takım yine başka bağışıklıkla ilgili problemlerin tedavisine ve tabii ki sıtma gibi bir takım infeksiyonların tedavisine kullanılmakta geçmişten beri hala da kullanılmaya devam ediliyor ve bunlarda da o aritmi maritmi diye de problem yani kullanılan doza bağımlı olarak çok fazla ortaya çıkmıyor. Aritmi yapabilir mi? <gülüyor> yapabilir. Çünkü yani bu kinin benzerlerinin anti ilaç olarak da kullanılmıyor. Şimdi çok yormayayım sizi ama yani kalbin ritmini etkileyebilecek ilaçlar bunlar. E, ama o kadar ki yani şöyle bir şey var. E, başka bir çalışmada romatizma için bunu kullanan hastalarda aslında kardiyovasküler ölümlerin gerildiği, gerilediği göstermiş. Yani o, o derecede bir e, durumdayız. Yani şey şöyle dursun aritmi yapıyor millet öldürüyor falan, falan. Yani oradaki yaygara çok fazla e, ileri gitti. Ve değerlendirmeleri bakıldığında aslında e, hidroksi klorokin'in o zaman e, birlikte kullanıldığı e, antibiyotik ile birlikte kullanıldığında birazcık aritmajen etkisinin artabileceği çıktı Marjinal e, bir takım e, bulgulardan ama demek istiyorum ki yani Türkiye'de hidroksi klorokin uygulandı ve insanlara zarar e, verildi e, görüşü hiçbir şekilde doğru değil e, bağışıklıkla ilgili ve Yangıyla ilgili etkilerinde de bir takım faydalar sağlayabilir mi? Diğer hastalıklarda e, sağlıyor. Dolayısıyla bunun daha e, ciddi değerlendirilmesi lazım. Ama şu anda kalkıp da e, COVID olanlara hidroksik, verilmesini savunma. Buradan ikinci ilaca zıplayabiliriz. İkinci de fovipirebir. Fovipirebir ile ilgili <gülüyor> çok böyle dramatik şeyler var ortalıkta. Yani e, burada bilimin ve halk sağlığı ilkelerinin çiğnenmesidir filan diye yine canımızdan çok sevdiğimiz meslek örgütümüz e, ferman yayınlamış e, burada bir takım şartlar e, işte 5 tane şartı vardır bunu bunları sağ, sağlayın filan demiş yani bir, bir tane PSCO çalışması var işte o çalışmada çok da etkili Çıkmadı, siz nasıl oldu da bunu verdiniz diyor. Şimdi TÜRKOVAK'ı da değerlendirirken ve diğer tedavileri de değerlendirirken zaten bu kadar şartlı kullanım, acil kullanım olayı falan diye bir şeyler tartışıyoruz. Bunların hepsi belli ki özel duruma özgü uygulamalar. Yani biz böyle rahat e, bundan 10 sene sonra COVID olacak. İşte ne yapalım, ne geliştirelim, o zamana kadar ne hazırlayalım gibi bir durumda karşılaşmadık bu e, hastalıkla. Dolayısıyla da duruma özgü tedbirler alınması gerekiyor. Yani geçen sene bu zaman alınan tedbirlerle bu seneki bilgilerin açısında ışığında alınan tedbirler doğal olarak farklı olacak. Aradaki bilgiler farklı. TürkOvak'ta da bundan bahsedeceğim. Unutmam inşallah. Yani Fabrik in ilk uygulanmaya başlandığında hastalık dramatik seyrediyordu. Elimizde çok fazla çare yoktu. Ve o arada bir antiviral olarak uygulanmaya başlandı. Şimdi zararına gelirsek yani gayet ciddi bir e, ciddi ve havalı bir e, ben hormonlu diyorum onlara e, bir üniversiteden e, hani böyle sonradan açılıp oradan buradan şey yaparak e, işte yayın sayısını arttıran filan yapılar var ya. Yani diyor ki karaciğeri yorar diyor yani postkocaman bilim insanı böyle baksanız şekle karaciğeri yorar diyor ya yani benim bildiğim tıpta karaciğeri yorar diye bir e, terminoloji yok yani karaciğerin enzimlerini arttırabilir orada ilaç etkileşimlerine girer falan. Ya yani kalkmış diyor ki e, bir kere bunu diyor karaciğeri yorulduk. Yani kim kaç kişi to, toplam karaciğer yorulması diye belki bir analiz yapacak. Yani e, damar de, damar üzerine çıkma vardır. E, evet evet hemen, onun gibi yani Bir sene boyunca karaciğeri nasıl yoruldu kaç kişinin yordu falan karaciğerin gibi. Bir takım şeylerden bahsediyor. Ha Karaciğer'de bir takım etkileşimlere girdi. Yanlış değil Ama bu meşhur Preseco yani Fabipiravir'in aleyhinde çıkan çalışmaya da baktığımızda Türkiye vekillerinde yaptığı yayınlar var. Bir o kadar da olumlu yayınlar var ki onlar da çok yanaklı değil. Bir kere açık ki güvenlik açısından büyük bir problem taşımıyor Fabipiravir. Yani hidropisiklorokinin aritmojen etkisi yine de bilinen bir şey. Bir de karıştırılıyor. Fabipiravir de aritmi yapıcı diye algılanıyor. Yani bir sakınca ortaya çıkmış olma olasılığı pek yok. Ha O zaman için fazla bir kanıt olmadan insanlara verilmeye başlanmış ve şu anki çalışmalar çok büyük bir fayda göstermiyor olsa da bakanlık yine vermeye devam ediyor konusu var. Burada gerçekten bir kararsızlık oluşuyor. Yani şu anda bu alınır mı alınmaz mı riskiniz yüksekse mi alınır final falan Ama aslında günümüzdeki sizle de konuştuğumuz gibi bir takım çalışmalara baktığımızda ee, mesela Nature'da yayınlanan bir çalışma var ee, bu. Ne zaman? Mart Mayıs'ta yayınlanmış geçen sene. Ondan sonra daha yenileri de var ama aslında bir yüzde otuzlarda bir fark yarattığına dair bir şey var ya bir, bir kararlılık var ama istatistik anlamlık yakalanmıyor filan falan. Şimdi bu, mesela bunu gömerken şunu aklınızda tutmanızı isterim. Bu Preseco var ya buna da bayılıyorum. Yine bu e, bilim kurulu üyesi vesaire vesaire yani bizim ait olmadığımız bir takım dünyalara Galaksi Birliği'ne falan ait olan hocalarımız ve Ankara'da bir takım üniversitelerimiz var. Bütün çalışmaları onlar yapıyor. böyle bir şey var bildiğiniz gibi. Yani ilaçlarla, ve aşılarla ilgili Bütün çalışmaları belli bir merkez yapıyor. Yani ben daha önceden bilmiyordum böyle bir şey içerisinde olduğumuzu. Bilseydim hani farkına verip oraya girmeye çalışırdım. Onlar diyor ki ya biz verdik ama. İyi de çıkmadı filan falan. falan. Evet. Şimdi o çalışma var ya o çalışma e, şimdi ta, bir de ben böyle tam sayı söylemeyi sevmiyorum. Şeye bayılıyorum yani yarın değişecek sayıları ezberleyip konuşuyorlar ya hocalarımız. E, Presseko bin küsür kişide yapılmış bir çalışma. Ben diyeyim 1300, siz diyeyim 1500. şu anda bulamadım tamam mı? Bunu aklınızda bir tarafa yayın. E, sevgili e, arkadaşlar ve hocam ve arkadaşım diğer bir... Türk ovakta tartıştığımız şey şu anda yine bin küsur. Yani şey birazdan konuşacağız. Bin küsur yetmez diyenler var ya. Böyle bir de ölçü ama hani geliyor ölçü kaç bin üç yüz yetmez, bin yedi yüz tam o zaman olur filan gibi bir ölçüleri var ellerinde. Yani bin iki yüz kişi ise faziki değil, bin dört yüz ise diye ben 40 senedir bu işte uğraşıyorum. Bilmediğim ölçüleri konuşanlar var. Hani Türk ovakta bin üç yüz yetmez diyenler. Favipiravir'i e gömerken 1300 kişilik çalışmayı yeterli buluyorlar. Monoklonal e... ile e... ilgili bir sorum daha olacak. Sorayım mı? Buyurun. Devam. Buyurun, Şimdi böyle, Favipir... buyurun ben çok. Favipiravir ile ilgili benim kafama takılan iki şey var. E, kararsızız dediniz yani bunun yararlanımı konusunda. Bu iki sorunu ortaya çıkartmaz mı? E, monoklonal antikorlar örneğin Türkiye'de Bildiğim kadarıyla yok, verilmiyor. Ee, ama favipiravira e ciddi bir para, ciddi bir maliyet ayrılıyor. Biz sonsuz kaynakları olan bir ülke değiliz. Bundan dolayı böyle kararsız kalınan bir ilaca böyle bir kaynak ayrılmalı mı sizce? İkinci olarak da e, bu ilaçların çoğunu şu anda halk atıyor çöpe bence. E, bu ciddi bir atık yönetimi sorunu da çıkarıyor. Yani hani ne kadar saçma detay şeyler düşünüyorsun diyebilirsiniz ama yani bu gerçekten bir sorun aslında. Hani ekolojinin de böyle kırılımı uğradığı e, bir noktada. E, özellikle maliyet sorun. Yani bu akılcı bir maliyet kullanımı oluyor mu farmakolojik açıdan? Bu, bu çok, çok çok çok yerinde bir soru. Sağlık teknolojisi değerlendirme diye bir şey var yani her şeyi böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli yani ama mesele zaten şimdi bununla uğraşırken biz kalkıp da işe yaramayan ilaçla insanların karaciğerini yordunuz diye yaygara kopartırsak daha ciddi olan sizinki gibi soruları aynı Türk Ovak'ta da ben oraya geleceğim. Bu maliyet etkin bir uygulama mıdır? Yani şu anda bunu yapmak gerçekten için şey, şey. mı? başka uygulamaların yerine bunu koymak şu anda stratejik olarak doğru mu sorusu gibi erişkin bir soruyu sormak yerine çocukça benim karaciğerim yoruldu falan diyerekten ortalığı bulandırıyoruz. Yani işimizi doğru yapmıyoruz. Bu çok doğru bir soru. Yani fa Fabrevi yerine daha yüksek risklerde monoklonal antikor e, gelir miydi ya da Fabrevi'yi bir kenara bırakıp hani şu anda kanıtları daha iyi olan e, Molnupir'e bir ya da bir türlü şu ismini ezberleyemedim ama size okumak istedim. Çünkü piyasa ismini öğrenmek istemiyorum. Şeyin pardon şuradan e, bakayım. Nirmatrel Diğer firmanın ilacı var ya o piyasa ilacıyla ile konuşuyor. O, yani %87 etkili olan. E, acaba bunlara mı kaynak ayırsak çok e, doğru bir soru. Yani... Bunun cevabını ben de bilmiyorum doğrusu. Yani şu sorunun Favipiravir niye o kadar fazla e, dağıtıldı, bunun parası nereden çıktı ve kimlere gitti, kim bunları tedarik etti sorusu biraz farmako ekonominin ötesinde ama ciddi olarak e, hesabının yapılma hesabının sorulması demeyeyim ama hesabının yapılması gereken bir soru. Bu çok ciddi. E, Fabi birdeki hikaye sırf zararsız olması ama yine zamansal değerlendirme önemli. Geçen sene bu zaman için diyorsanız bence geçen sene bu zaman verilmesi yanlış değildi. Çünkü o zaman çok da fazla seçenek yoktu ortada ve hala da yararlı olabileceği yönünde de bir takım çalışmalar var. Yani e, Selim Bey'le paylaştık Rusların çalışmaları var. Pakistan'da yapılmış çalışmalar var filan falan. falan. Ee, şeyde de yani laboratuvar düzeyinde de mesela e, şeyin söyleyin adını Omikron'un özel olarak çoğalma mekanizmalarını bozabileceğini iddia eden çalışmalar dahi var falan ile ilgili. Yani hala e, şeyi var yani hala su kaldırır hali var. Ama geçen sene vermek bir anlamda doğru olsa da şu anda bunu vermek başkalarının yerine bunu tercih etmek doğru mu? hesabı kesinlikle evet. yapılması gereken bir şey. Peki rendevisir? Ya o da ha o çok iyi söylediniz. Onunla kıyaslayacağım. Şimdi rendevisir böyle şey gibi hani eski yerli filmlerde vardır ya bizim kahramanımız bir oğlan vardır böyle halktan Gece onudan gelir bir de işte boğazda böyle sürekli kötü danslar yapan tipler vardır hani bir de oraların oğlu vardır Avrupa'da okuyan rendevisir o favori filmleri de diğeri gibi yani rendevisir. E, parenteral uygulanan ve e, şeyin bir Amerikan şirketin diyorca ve bildiğiniz gibi acayip bir şekilde desteklenerek çok, hızla da Amerika'da acil kullanım onayı aldı ama baktığınızda ve hala da duruyor kullanım olayı hala dünyadaki ilk antiviral olarak duruyor ama baktığınızda onu da böyle yüzde otuzlarda ve birazcık daha yatan hastalarda falan yüzde otuzlarda yine bir e, etkiliği var e, ve bir yine demin anlattığım bizim sahip olmadığımız Sırlara ve ten rengine sahip gibi görünen hocalarımız rendesi bir çok iyi ben ona inanıyorum filan diye veya bu bulutma yani Covid bir e, e, elektrik alamadım rendesi e inanıyorum filan gibi açıklan bilimsel açıklamalarda bulunmuşlardı rendesi bir duruyor yani boynu pirevi ve e, diğeriyle ismini öğrenmek zor olan yani birisi faiz denilmeci, biri msd denilmeci ve ben sırarla faiz denilmecinin piyasa ismini söylemeyeceğim. E, P ile başlayan bir piyasa e, ismi var. E, her ikisi de Remdesivir'den su içinde daha iyiler şu anda. Yani niye hala Remdesivir e, duruyor ve birilerine veriliyor? E, bu, e, bunu bilmek mümkün değil. Şöyle bir toparlarsak ötekileri de yani Ayşegül Hanım'ın sorusu varsa yine ben lafımı ara verin çünkü siz daha iyi bir yere yönlendiriyorsunuz. Bir ilaç daha soracağız. Piyasada Akdemir olanı soracağız. O da çok kullanılıyor. Bu anti inflamatuar. Tosiluzuma. Onu evet. Tosiluzuma. Bir de güzel kedi ismi gibi Tosiluzuma. Evet. Ee, <gülüyor> şimdi onu hani söyl onu söylersek çok anlaşılmayacak diye. Ben yani daha yaptım. çok kedi ismi nereden çıktı? Ya Toseli pisipisi gibi işte. Abi ben, ben neye benzetiyorum? Bak sanki Toseli bayağı bence pahalı. Bence de Skandinav ülkelerinin polisiyelerindeki eee ajana benziyor ismi. Vay. ne ne yok ne ya? Ya o iki taraflı ajandır. Bir taraftan da Sovyet yeşendir ve oradaki ismi de Aktemre o zaman. Öyle mi ya? Yani daha şey yapın. Şimdi Toselu Zumap da çok iyi bir örnek. Şöyle bir e, s, e, nefes aldıysak izleyicilerimize şundan bahsediyoruz. Bir antiviraller var. İşte folnifrevir, remdesivir, molnupiravir gibi bunlar işte virüsü öldürmeseler de çoğalmasını engelliyorlar. Biz aslında bunlar gelişsin istiyoruz. Antibiyotik gibi ilaçlar bunlar. Monoklonal antikorlar var. Ee, i̇şte Amerika'da meşhur e, Zeybek oynayan profesör var ya o arada antibodies falan diye e, söylüyor. Aa, evet evet. evet o, var var ya. Evet. E, efendime söyleyeyim. Onlar pahalı ilaçlar. işte trampa verildi. Onlar ne yapıyor? Sizi aldığınız anda aşılanmış gibi yapıyor e, diyelim ki. Onların içinde de onaylı olan ilaçlar var. Onlar da hakikaten ciddi bir seçeneği oluşturuyorlar. Bunlar virüsü engelleyen ilaçlar. Tabii ki aşı en önemlisi burada. E, bunlardan önce. İşte bu konvalesan plazma vardı. O çok bir şey yapmadı. E, onun da yine e, bir tane onun en süperini bulacak hocamız vardı. Ondan pek e, hani bayramlarda falan ondan da uzun zamandır bir şey duymuyoruz ama bir de iltihap engelleyiciler var sizin söylediğiniz gibi yani onlar aslında birazcık sessiz ve derinden gidiyorlar ama yani hani daha böyle hedefe yönelik kullanıp da gerçekten işi önemli ölçüde değiştiren ilaçlar bunlar bunların arasında dexametazon gibi eski ilaçlar var ve uygun hastalığı şüphesiz çok net etki yapıyorlar e, ...tosilizumab ya da işte Anakinra var, e, barisitilim falan gibi daha e, yenileri var. Onlar çok sansasyon olmuyor ama baktığınızda onlar aslında... ...şimdi ilk iki saydıklarımız hastalığın başında kullanılması gereken e, ilaçlar. Bu ilerlediği zaman e, o akciğer tutulumunu engelleyen ilaçlar... ...ve bunlarda gerçekten aslında iyi sonuçlar var. Tosilizumab çok güzel bir örnek. Siz herhalde ona yönelik söylediniz. Ya bu tosilizumab yaramıyor falan diye bir şeyler çıkmıştı aslında... Sonra Britanya'ya yanılmıyorsam bunları bir yere birçok çalışmanın sonuçlarını bir yere getiren recovery ile çalışmanın kaç birkaç tane çok güzel ve modern dizaynı, adaptif dizaynı çalışma var. Orada aslında yeterince büyük bir popülasyonda değerlendirildiğinde Tosilizumab'ın işe yaradığı ortaya çıktı. Ama çok güzel söylediniz Tosilizumab bu Molnupiravir'den daha pahalı aslında. Hani Molnupiravir 700 dolar çok pahalı filan deniyordu ya. Ondan daha pahalı ama orada da gelişmeler var. Yani şöyle bir tutarsak aslında hani mikronla rabıta nasıldır diye soracaksınızdır muhakkak. Yani ona biraz erkenden gelmiş oldu ama hani mikron karşısında en geride kalan monoklonal antikorlar şu anda. Çünkü monoklonal antikorlar hani şeye testli ya tailored denir ya yani terzi şeysi. Ee, o duruma göre kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ilaçlar şeye karşı karşıdaki organizmaya karşı. Omikron'un karşısında onlar birazcık etkisiz kaldı. Ama en hızlı da uyum sağlayabilecek olanlar da o tür ilaçlar. Yani onların yenileri omikrona karşı kullanılabilir. Buna karşılık e, antivirallerin etkisi çoğalmasıyla ilgili olduğu için yani bağışıklık yanıtı ile ilgili olmadığı için ...çok da azalmıyor. Belki gerçekten hani foy kürevi ile ilgili falan yeni fırsatlar da çıkabilir. Yani ben şu anda onun üstüne atlamış değilim. Ama iltihap engelleyiciler şüphesiz ki eğer aynı şekilde akciğer tutulumu yapıyorsa virüs... ...orada etkili olacaklardır. Ya bu bölümle ilgili pardon Ayşe bir şey söyleyecektin sen söyle. Ben sadece şunu söylemeyi düşünmüştüm. Sanıyorum Yağız da belirtti ama bir kez daha vurgulamak yarar var. Bu ilaçların, farklı grup ilaçların yani bu e, iltiha, bir e, reaksiyon, immünolojisini, immün yanıtını azaltan, baskılayıcı ya da antiviraller bunların kullanma aşamaları ve süreleri ne zaman kullanacakları e, önemli. Ben eğer e, işte e, e, immün sistemi baskılayıcı e, bir takım ilaçları e, çok erken kullanırsan bir işe yaramaz. Antiviralleri çok geç kullanırsan bir işe yaramaz. Zamanlama da önemli. Bütün ilaçların yetersizliği yanı sıra. Ayşegül'ün sorusundan sonra... Bir müzik arasına gitmeden bu ilaç ve tedaviyi bitirmek için senden çok fazla spekülasyona açık bir konuyu vitaminleri, C vitamini, D vitamini. Amanın da her gün C vitamini ve D vitamini alırsanız ne de iyi olur COVID'e karşı var. Ama aşırı bir sorusu var buraya geçmeden önce. Bir eklemim olacak. Anakinra ile e, tosilizumabı e, SGK geri ödemesinde e, onu söyleyelim. Sadece bence şu bizim tedavi protokolüne bir de monoklonal antikorları soksalar bence SGK hani geri ödeme kısmında COVID-19 için bence görevini %100 yapıyor diyebileceğiz gibi geliyor Ayşe, bana. Şeydi, COVID'de geri ödemede de, pardon onlar başka alanda geri ödemedeler ama COVID'de de geri ödemede de. Evet geri ödemedeler. Gerçekten ee, şey yalnız. da şeyde yani kineret adıyla ana da geri ödemede. Monoklenantikoller için başvuru oldu ama çok pahalı olduğu için bakanlık onları... Keşke gönderiyor. o da olsa işte o zaman mükemmel derim hani geri... Ya aslında şeyle... Yani iki yön çekincileri hala saklı tutmalıyız bence. Yani iyi bir şeyler de çıkabilir. Etkisizlik yönünde daha fazla bir şeyler de çıkabilir Ama yani şu anda dağıtılması çok gerçekçi değil. Evet. Ama diğer iki antiviral yani... Evet. E, Molnupirevir ve hadi bir kerelik piyasa ismini söyleyeyim anlaşılsın diye. Paxlovid diğeri yani Nirmat, ve Ritonavir kombinasyonu meseleyle Pfizer'in ilacı birincisi %30'larda %50 diye başladı. %30'a bağlandı pazarlık. Ötekisi %80 küsurda ikisine de FDA onay verdi. Yani birinci, ikincisine e, Paxlovid hadi söyleyeyim ona tam onay verdi. Diğerine acil kullanım onayı verdi. Yani şu anda taktik olarak on başlamak Türkiye'de ve bu çok gerçekçi olmayan bir davranıştı çünkü ikisi içinde şartlı bir lisanstan feragat etme işi çıktı ve ben biliyorum ki birden fazla firma bunları Türkiye'de üretmek ya da işte ham maddeyi getirip fiyasaya çıkartmak için. Çünkü bizde de fazlı bir işler falan yapmak için görüştüler. ya yani belki şu anda onları öne almak monoklonal antikorlara göre onlar mikron karşısında birazcık şüpheli hale geldiği için daha iyi bir taktik olabilir. Tabii monokonol antikorlara baktığınız zaman şimdi bir de onlar her kişiye değil. Belirli komorbiditesi olan ve işte hastane yatış riski olan insanlar yani kullanımı kısıtlı. Ve en sevdiğim konuya geldik müzik arasından önce. Çok uzatmadan vitaminler. <gülüyor> en çok severim. Keşke çok uzasa hocam. Burada çok Peki. soru var. Peki o zaman isterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra yaz. ne dersin? Tamam. Tamam şimdi e, bu parçaları genellikle ben seçiyordum ama bu kez yazda bıraktım e, ustanın yanında böyle şey yapayım, mukadalık etmeyeyim diye. Tamam, tamam. Bir, iki parça gönderdi. Bir tanesi Ayşegül sen biliyor musun? Ben bilmiyordum. Roger Cicero, Cicero ya da. Compromise ismi bir parça. Almanca'nın hakikaten yazında belirttiği gibi bu kadar mı yakışırmış yani bir e, şarkıya? E, kim olduğunu biraz bahset hemen girelim parçaya. Yusman tanımıyorum. Yani ben mi? E, bu bir müteveffa Alman şarkıcı. Aslında Romen e, babadan, babası caz pianisti. E, 2016'da 45 yaşında maalesef e, beyin e, şeyinden, emboli be, yani beyin damar tıkanıklığı, beyin enfarktüsünden e, kaybedilmiş birisi. Örüyüzüne çıkmıştı. Kadınlar dünyayı yönetir diye bir parçayla. Çok güzel böyle caz altyapısı üzerine söylüyor. Berlin aksanı var aslında baktığınızda. Ve o hani Romero olmaktan dolayı da o Alman stilinin dışında söylüyor. Orkestrası da çok iyi ve işte maalesef genç yaşta kaybedilmiş bir değer. Parçanın adı da Kompromisse Almanca. Taviz demek. Niye seçtim derseniz tam da şimdiye kadar ne konuştuk? yani karar verirken hep bizden böyle somut faziki 27 kişiyle yapılır. Öteki şu kadar kişiyle yapılır. Şu yapmadan olmaz dedi. Halbuki duruma göre bu kompromislerle ilerliyoruz bilimde. Bunu anlayalım diye bu parçayı görüşlerinize sundum arz evet proje seriyi 14 Ocak 2022 95. sıradaki sıradır. Önce sağlık programında konuğumuz Prof. Dr. Yavuz Güresin ve ...Roger Cicero'dan... ...Cicero demem lazım bilmiyorum... ...Compromise ismini parçayı dinledik... ...çok güzel bir parçaydı bilmiyorum... Fadiyala, şimdi ...Siz biliyor muydunuz ama... E, ...hakikaten Almanca'yı da şiir gibi... dediğim yani. <gülüyor> için herhalde haksızlık ediyorum... ...bu dille ama neyse... ...Peki yaz ...Vitaminler... ...bu en sevdiğim yere geldik... <gülüyor> <gülüyor> ...benim de en sevdiğim yer... ...yani... Um... Covid'de de biz tabii burada aşıdır yok antiviralde falan konuşurken aslında insanlar vitaminlere hücum etti. Ve en büyük kârı aslında vitamin basan firmalar e, etti. Yani geçtiğimiz sene şey kalmamıştı. Hep söylüyorum arkadaşlarım var böyle firmalarda. Yani şey yapan e, takviye yapanlarda. D vitamini falan ham madde kalmamıştı memlekette. İnsanlar bunları... E, avuç avuç e, yutmuşlar. Ya işte bu fabifrevri de yok 6 tane 8 tane yutuyoruz nedir bu diyenler. Hani vitamin yutarken gramlarca onları yutmakta hiçbir beis görmemişlerdi. Maalesef şimdiye kadar e, vitaminlerin, ya biz çünkü vitaminler ve bitkilerle ilgili birkaç tane derleme de yaptık, yayınladık. Evet. Vitaminlerin COVID'in engellenmesi ya da işte gidişinin düzeltilmesiyle ilgili kanıt sağlayan şu az önce tartıştığımız seviyede bir çalışması yok. Ha, laboratuvar olarak baktığımızda işte C vitamini, D vitamini, e, melatonin, koenzim, Q söyleyeyim yani bunları okudum birazcık. E, bunlarla ilgili laboratuvarda çok ilginç sonuçlar var yani hani tam olarak. E, gömmek istemem hiçbir zaman. Bunlar işe yaramaz. canım saçmadır falan falan doğru değil. E, etki gösterebil çeşitli anlamlarda etki gösterebilecekleriyle ilgili preklinik veriler var. Bir takım klinik çalışmalarda belli işaretler var. E, ama bu alanda e, oturmuş bir şey yok. Yani yeni bir çalışma yayınlandı. E, Covid değil ama. Ve kardiyovasküler ve kanser Finlandiya'da e, ve burada fazladan verilen de vitaminin işte 65 yaşın üstündeki kadınlar ve 60 yaşın üstündeki erkeklerde 5 sene izlemişler ve hiç e, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser açısından hiç korumayla ilgili bir sonuç edinilmemiş. Ama şunu not etmek lazım bunların hiçbirinde de vitamin eksikliği yokmuş yani fazladan vermişler. Eksikliği yani ben şundan yanayım yani eksikliğin tanımlanması için daha ayrıntı yani herkes de vitamin testi yapsın filan demiyorum. Şimdi bununla uğraşıp duruyoruz. Ama eksikliğin daha iyi böyle kombi eksiklikler var çağımıza özgü olan onların daha iyi tanımlanması ve onlara daha bireyselleştirilmiş yaklaşım olması önemli. Eksikliğin giderilmesinin faydasında şüphe yok. Fazladan ile ilgili çok çok marjinal var. Bir de bence vitaminde filan ilaç olarak bir intramelöz verilmesi lazım. Orası bambaşka bir konu. Ve vitamininde de onu çalıştılar. Ya, o zaman da ilaç yani. O zaman da gıda takviyesinin konforundan yani güvenlik verisi sağlamama filan lüksünden çıkmak <gülüyor> gerekiyor. Ama şu deminden beri konuştuklarımızın yanında vitaminlerin. Yani çünkü şöyle bir şey var. Siz de çok iyi biliyorsunuz. İmmün sistemimi güçlendiririm biraz anlamsız bir tartışma. İmmün sisteminizi olandan fazla tartış hızlandırırsanız otoimmün hastalıkları duçar olursunuz. Ya ateroskleroz, damar sertliği bile immün sistem depresyonda bile immün sistemin fazla çalışması var ki bu Covid zaten bütün numarası immün sistemi tolgoya düşürüp aşırı immün yanında yoksa grip gibi bir şey olacaktı. ve her şeyle baş edip çok mümkün değil. İmmün sistemin dengeli olarak çalışması lazım. Aynen. Ama dengeli çalışması için eksikliklerin giderilmesi daha geliştirilmesi gereken bir konudur. Yani immün sistemi sağlıklı çalışan herhangi bir vitamin eksikliğinin söz konusu olduğu bireylerin aman da bence vitamini alayım, B vitamini alayım, D vitamini muhakkak ihmal etmeyeyim deyip de Bunların bir zararı yok ama en azından immün sistemi güçlendiriyor. Hı hı. Neyi güçlendiriyorsun? Böyle bir şey söz konusu değil. İmmün sistem bu kadar kolay güçlenmez her şeyden önce. Evet. Çok güçlendirirseniz Aleyhinize olur. Hı hı. Ve laboratuvarda da işte çok temel immünolojiler Lenfositler ya da Makrofajlar, nötrofiller üzerine siz C vitamini, B vitamini koyduğunuz zaman O ortamda o hücreleri Ürettiğiniz zaman biz yapmıştık bir kısmen Bazıları ile ilgili. O hücrelerin sayısı artıyor ne de işlevsel özellikleri artıyor. içeri değişmiyor yani. Ama e, vitamin pazarı büyük bir pazar. O devlen mücadele etmek pek mümkün değil. E, yani C vitamini, D vitamini kullanmayın demiyoruz herhalde diyoruz. Kullanın ama şunu da bilin ki... De, kullanmaya devam edin ama hiçbir işe yaramadığını da bilin. Ama karaciğeri de yorabilir yani. Doğru. Evet, doğru. Ve bireyi yorabilir bunlar. Ayşe bir söz sende. O zaman yani... Biraz hani periferden sağdan konuşayım. Ee, Covid-19 pozitif çıkanı ampirik e, işte C vitamini başlanıyor o klasik zaten ee, hmm. D vitamince başlanıyor bu ampirik başlamanın çok tavsiye etmiyorsunuz bir farmakoloji hocası olarak öyle mi anlıyım e, öyle ayrıca bunda kalmıyor ki glitatyonu falan var yani geçen tabii, bir tabii. Top... A, intravenöz glitatyon basıyorlar yani bu Allah insanın hani şapkası uçuyor bunu e, duyunca <gülüyor> yani, C vitamini D vitamini almak masum bir şey de. aşın olduğunu oldun o halde intravenöz ya bana şeyi sordular intravenöz diye az, biz bu intravenöz veriyoruz da ağızdan biyoyararlanımı dahil olan da olsa da onu versek filan dediler ağzım açık kaldı gerçekten. E, o zaman e, bir soru sorayım glütasyonun tabi lipozomali de var e, ağızdan da o alınıyor genelde. Tam, tam Alanlar varmış ben de Konuştuğum oydu oydu. Yani lipozom ne işe yarar diye ben de konuşuyordum öyle bir şey istediler. Interövenöz'ün yerine geçer mi? Ben tabi masum masum başka bir hani Yerine ulaşmasıyla ilgili falan konuşurken anladım ve bininkara kesin. Çok e, şaşırtıcı oldu benim için. Peki son 15-14 dakikaya, dakikaya girdik. Hızlı ilerlemiş geçmiş vakit. Gel istersen şu Türk Ovak'a. Türk Ovak Çok, Ovak geçmeden aşı sorumu sorayım mı? Sor. Hı hı ben de bir vegan olarak vegan arkadaşlarım da deniyorlar evet. şu soruyu soruyor herkes aslında benim de aklıma geldi de bu aşıyı elbette ki oluyoruz ben bir veganım ve aşımı oldum dördüncü dozumu da bitirdim ama bundan sonra hiç hayvan deneyi yapılmadan oluşturulmuş bir aşıyı hayal edebilir miyiz olacak mı evet evet yani olabilir bu çünkü biz de böyle, ben de bir hayvan severim vegan değilim ve yani birçok hayvanda hayvan çalışması da yaptım maalesef 1990'lara kadar ondan sonra klinik araştırmaya döndüm yani benim için de acı verici anılar bunlar. Yani hayvan çalışmalarını bir kere çok sert olarak kısıtlamak lazım ya yani hayvan etik kurulu falan falan var ben geçmişte hep boşuna yani yayın yapmak için filan yapılan boş boş hayvan çalışmalarını biliyorum yani hayvanlara da izletilen ben yapmadım öyle bir şey ama burada büyük değişiklikler yapılmaya çalışılıyor ya yani hayvanlarda da yaşam tarzı çalışmaları var ya da hasta hayvanlarda yani kanser ilacı deneceksiniz kanseri olan Köpekte denemek falan gibi yaklaşımlar var. İşte kurtçuklarda çalışmalar falan var. Yani bilinen anlamda ki özellikle de memelileri e, içine alan e, hayvan çalışmalarını olabildiğince kısıtlama yönünde bir e, eğilim var. E, tamamen kaldırmak mümkün olabilir mi? Bence hani olabilir. Çünkü modelleme var. Yani en, en önemlisi tokside burada vazgeçilmez görünen. ya yani insana göre hayvanda bakalım diye. Burada da hücre kültüründe ve modellemeyle çalışmak mümkün. Yani bana kalırsa insan dokusunda çalışıp modellemeyle hayvanın yerine birçok çalışmada geçilebilir. Yani ben bunun olabileceğini düşünüyorum ve olmasını da hedefleyelim diye düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Evet. Yalnız aklımda şöyle bir soru kalıyor. Ben çok severim deney hayvanlarını işte beyaz çanları, şunları bunları, kobayları vesaire. Aynı sığırda olduğu gibi yani biz bunları kullanmaktan vazgeçersek o hayvan türleri tükelir mi acaba diye bir şeyim var. Endişem var. Bakılacaklar falan çünkü yetiştirmek. Evet yani hani da en fazla insanları, insan ölümüne sebep olan hayvan sığır bildiğiniz gibi ve çok fazla sığır var dünyada. Yemekten vazgeçersek hani ne olacak onlar gibi. Şeyde tabii deney hayvanlarında çok daha fazla böyle bir konu var ama Cevap evet kaldırılabilir hayvan çalışmaları zaman şu anda değil. Zaman için evet bunun için ciddi bir uğraş vermemiz lazım. Bir de arada da şeyi de unutmak lazım. Bir iki modelde en azından tabii genelleme yapmak çok yanlış bir şey. Yani yeri mi değil mi tam da bilmiyorum ama bazen hayvan modellerinde elde ettiğiniz bilgiler ve de bulguları insana adapte etmekte hata veriyor. Hatalı oluyor yani. Tabii tabii, tabii. yani şimdi Türk geldiğimizde göreceğimiz ezbercilik var ya en az kadar olmalı fazüç bilmem nedir olmalı filan falan. Hayvan çalışmalarının kalmasını sağlayan da birazcık o en az şu kadar yayın olması lazım. İşte hayvan deneyi olması lazım Ya yani ezbercilikten çıkıp e, kompromisla e, gitmeyi öğrenmemiz lazım. Evet şu Türkova'ya gelelim. Aslında Türkiye'de hani aşılama, aşılara karşı o konuda bir tek şey söyleyeceğim. E, hiçbir zaman Rus ya da Çin ürünlerinin meraklısı olmadım. Ama onları tamamen göz ardı edip böyle kör batı ya da Amerikan ürünlerine büyük bir hayranlık ve güven beslemeyi anlamakta zorlanıyorum. Sadece onu belirteyim. Ne diyorsun Türk vaka Şimdi TÜRKOVAK'taki hikaye bu Nasrettin Hoca hikayesi. Şey, fıkrasını tersen sen de haklısın sen de haklısın sen de haksız mısın diyor ya. Bana sorursa ben üç tarafa da sen de haksızsın derdim. Hepsinin kendine göre haksız tarafları var. Şimdi yerli aşı geliştirmesi kuşkusuz önemli başından beri söylüyoruz. 15-16 tane aşı adayının olması bunu yapacak laboratuvar e, yetisi olması gurur duyulacak. Şeyler, TÜRKOVAK'ı geliştiren ekip bence güvenilir ve ciddi ve deneyimli bir ekip. E, bir noktaya kadar da hakikaten kendilerine kalan kısmını ciddi getirdiler. E, şimdi buna karşı çıkıp da bu bir e, aşı değil solüsyondur yorumu gerçekten komik çünkü açı zaten bir solüsyondur. Hani supozisyonlar olacak hali yok ya. E, ondan sonra e, ama yani erken faz çalışmalarının olmadığı doğru değil. Faz 1 ve faz 2 tamamlandı. Tek, hep diyoruz burası muz cumhuriyeti değil. E, faz 1 faz 2 tamamlamadan kimse çalışmaya onay vermez ve her ne kadar hani bütün çalışmaların onlara gitmesini eleştirsem de bu Hacettepe Tıp Fakültesi Üniversitesi'nin etik kurulu tarafından onaylanmış bir çalışma ve onların çalışmasını ben garanti veririm yani onların onayını buradan her ne kadar benim etik kurulumun daha iyi olduğunu düşünsem de yani onların böyle boş bir şey onay vermesi söz konusu olamaz her şeyi bir tarafa bırakırsanız Bunlar, sırf orada değil tabii yani bunu şunun için söyledim bakanlık yapıyor bunu ...düşüncesi çok doğru diye Yani isteğiniz kadar eleştirin... ...katılın katılmayın... ...bilim kurulunda ciddi insanlar var. Çalışmayı yapan ekip... ...Selhat şeydeki şeydeki... ne kadar daha önce... ...ürüştüğünü ispat etmiş insanlar... ...işte Hacettebe Üniversitesi... ...öyle diğer merkezler... ...öyle kalkıp da yani... ...Cem Yılmaz'ın dedi ya her türlü... ...bunları biliyoruz falan diye... yaban atılacak insanlar diye... ...ayıp yani kendimize de ayıp... ...buna karşı böyle davranmak. Dolayısıyla... Faz bir iki çalışmaları yapıldı ve uygun sonuç verdi. Şimdi bunlar bir yerde yayınlanmış olmalı. Bu salgının başından beri düştüğümüz bir yanlış. Bilimsel bilgi sadece yayınlanarak gitmez. Özellikle de bu ilaç tıbbi ürünlerde, ruhsata. Yani öğrenmiş olmamız lazım. FDA'ye başvuruyorsunuz. FDA'yi hani yayınlar nerede getirin mi diyor? FDA hayır. Bana verileri getirin diyor. FDA'yi değerlendiriyor. Molnupiravir'de de olan şey. Ötekinde de olan şey verileri değerlendirdiler. Çalışma bitmeden değerlendirip onay verdiler. Britanya böyle verdi. EMA EMA'dan de, Dünya Sağlık Örgütü diyor. Dünya Sağlık Örgütü bir onay merci değil. Avrupa'nın onay merci EMA, Hı. European Medicines Agency. Ve EMA'nın nasıl onay verdiğini çok güzel slaytları var. İzleyebilirsiniz. Erken onay vermek için nasıl bir compromise aldığını. Yani olay riske Verilerin nasıl ağır basacağını gayet güzel söylemiş. Yani hala bunlar yayınlanmadan bilimsel veri değildir demek ya oturup makalelerin tarihi Isaac Newton'un kıskançlığına kadar gider. Yani bunu felsefi tartışabiliriz de. Yani asosyalliği, kıskançlı, kötü niyeti falan onlara kadar gider. Ee, makaleler önemlidir tabii ki ama ürün geliştirmede makale otorite onayına öncelikli değildir otorite onayı da bakanlıkta oturan 3-5 memurun onayı değildir. Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da son iki, birkaç 10 yıldır Avrupa ile de birlikte çalışa çalışa gayet kendisini eleştirenlere göre daha oturmuş bir kurumdur. Ben siyasi olarak aynı doğrultuda olmadığım için bunu çok rahat söyleyebiliyorum ya. Yani, onlarla aynı doğrultuda olmadığım için. E şimdi olay bu şekilde bunlar solüsyonu saldı işte verisi yok falan falan doğru değil. Ama öteki taraf doğru mu? Yani bir e, icat yapıldı ve e, harika bir aşı yapıldı. Bundan sonra herkes bunu o, olsun e, da doğru değil. Çünkü evet bir takım yani şöyle bir şey oldu. Aslında iki tane güzel çalışması planladılar. Bir tanesi Sinovac'la e, Türkovak'ı karşılaştıran. Bir tane de Sinovac'ın üstüne tamamlayıcı Türkovak verilen. Bunu da geçtiğimiz e, yaz planladılar. Başladılar da hasta alımına falan fena da gitmiyordu. Ama insanlar Türk aşısını almak için çalışmaya giriyordu. Yani öteki gruba girebileceklerini, sinemak alabileceklerini öğrenince çok da iyi gitmedi. Sonra da e, politik ve stratejik sebeplerle bu aşının daha erkene alınması. Yani diyor ya şey aradı, e, yani hocaların durumu da zor. Birileri diyor ki hadi bir açıklama yapın filan Şey <gülüyor> e, TÜSEP aradı, hadi o verileri açıkladık filan falan diye. Şimdi bin küsur kişideki verileri açıklamışlar fazüçte. Ve buradan şu ciddi alınacak bir sonuç diyor ki e, Türk o non inferior, ondan aşağı değil, aşağı olmam güvenlik ve etki açısından aşağı olmadığıyla ilgili e, bir kanaat edindik diyor. Bu sayılar bunu edinmek için eksik değil. Yani bir de e, önden de ön analiz yapmayı da tanımlamışlar diyorum yani Hacettepe Üniversitesi'nde planlanıyor e, filan falan. E, dolayısıyla eksik değil. E, açıklaması erken değil bana kalırsa yani burada kalkıp şey demişler yani 1200 kişiyle faz 3 aşı çalışması olmaz demişler bu çok komik yani faz 2 şu kadar kişiyle faz bunlar yapılır bu konuları bilmemekten gelmiyor faz 2 e, güvenlilik ve erken kavram kanıtı çalışmalarıdır onları kaç kişide tutturabiliyorsanız o kadarla yapılır faz 3 ise etkililik çalışmasıdır diğer tedavilerle karşılaştırılır yani eğer e, de, şeyiniz ölçtüğünüz değişkenin Değişkenliği azsa çok daha az kişiyle de yapabilirsiniz. Bu kadar basit. Neyse ee, ama yani bu erken bir açıklama. Kalkıp da şurada problemler var. Yani bu Sinovac'tan daha iyi. İşte diğer e, hocamız var ya bunların arasında o benim yanımda çalışıyor. Aslında televizyona ben bir haftadan çıkmadım bu nasıl çıkar falan gibi gördüğümüz böyle magazinsi tartışmalar var. Yani herkes artık bıktı bunlardan. Ee, şimdi bu... Omikrona da etkilidir, etkili olabilir. Sizin de gayet iyi göreceğiniz gibi e, immatür bir açıklama. Yani diyor ki ben erken e, preklinik verilerden ya da klinik erken değerlendirmelerden, biomarker değerlendirmelerden baktım ki bu daha fazla şey sağlıyor. E, Söyleyin. Antikor yanıtı sağlıyor. Ve başka hayvan çalışmaları. Diğer aşıları olanların serumlarıyla Omikron'da yapılan çalışmalar göstermiş ama küçük çalışmalar insan hayvan çalışması ya da laboratuvar çalışması insanların alınan örneklerle. Antik oryanatı daha yüksek olursa Omikron'a da daha etkili oluyor. Şimdi bütün bunları bir araya getirip de kalkıp bu Omikron'a da etkili olur demek doğru değil. Çok fazla sizi yormayayım. Bana kalırsa... Kötü bir aşı değil ve preklinikle ilgili ve erken klinik çalışmalarla ilgili eleştiriler yersiz. Ama verilerin açıklanmayıp birdenbire şey, acil kullanım onayının verilmesi çok yerinde bir şey değil. Çok yanlış demiyorum çok yerinde değil. Çünkü diğer aşılar varken acil kullanım onayına gerek var mıydı? Bunun yerine bu 10 bin kişiyi geçecek şekilde çalışmalar tamamlansaydı bu aşının daha iyi verileri olur. Yarın öbür gün yurt dışına da vermek konusunda daha iyi bir konumda olur muydu? Bu var. Ee, bir de şu var. Yani asıl sormak gereken şey hani bu kadar acele edildi falan falan. Tam insanlarda bir yerli aşı beklentisine girdi. Onların yerine ben karar veremem. Ee, ama tedarik sağlanabilecek mi? Yani o kısmı unutuluyor. Ee, üreten firma değişti bildiğim kadarıyla. İşte scale up yaptılar mı falan bunları bilemiyorum. Ya bu gerçekten hadi hepimize birden Türk babak yapın dediğimizde bize tedarik edilecek durumda mı şu anda ve ee, şeyde ve hani başta konuştuk ya e, sağlık teknolojisi değerlendirme sağlık, yani maliyet etkinlik açısından gerçekten samimiyetle soruyorum diğer aşılara göre bu bizim için daha mı karlı şu anda bunları bilemiyorum ya bu ciddi soruları sormak lazım kalkıp da 1200'de mü? onlar da biliyor şu bitmediğini yani tamamlayacağız daha ilerisini yapacağız daha ilerleyeceğiz şimdilik bunları e, söyleyebiliyoruz diyorlar yani kimi eleştirdiğinizi, nereye fokuslandığınıza dikkat etmeniz lazım. Tekrar şeyi hatırlatıyorum. Yani 1200'de fazla çalışması olmazsa bu çalışma 1200'de tamamlanmaz. Doğru. Ama sen Fovic o zaman nasıl 1200 kişideki çalışmayla gömüyorsun? Molnup Prever'i 700 kişilik veriyle nasıl Britanya kabul ediyor diye de sormak lazım. Çok doğru, çok güzel. Çok teşekkürler. Ayşe son soru. Eray'de bir kez daha vurgulamış olacağız medya etik ilişkileri. Bir hani hiçbir öğretimiyse bu aşı'nın anti, aşı antikorumu zıplatıyor dememeli zannediyorum. Ee, Türk ovak için denmişti ee, böyle açıklamalar. Bir de aşı ile ilgili eğer güvenlik kaygısı yoksa o aşıda. Ee, sanıyorum aşıyla ilgili çalışmalar çok kamuoyu önünde yapılmamalı. Çünkü aşı karşıtları da bunları e, sizin iyi niyetle yaptığınız tüm eleştirileri bir şekilde koz olarak kullanıyor. Çünkü onları alıyorlar, e, bir hashtag başlatıyorlar. Evet. Yani bu Sinovac da olsa, Biontech de olsa, işte Türk evet. da olsa dikkat etmek gerekiyor herhalde. Demiş. Bu çok önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben TTB'ye bazen hani geydiriyorum. Çünkü kendimi bir parçası olarak doğal olarak yani bir paylaşayım. Ya yani kalkıp aşı karşıtlarına karşı birlikte mücadele ediyoruz. Yani bir manşette öne çıkılacak bir heyecanlı bir şey söylenecek diye aşı karşıtlarını besleyecek söylemlerde de bu da olunmaması gerekiyor. Yani. Çok Şimdi önemli. Bir de ya şey var. Ülkemizde özellikle basının falan da bunda günahı demeyeyim de basının da işi daha magazinselleştirme, daha sansasyonel yapma eğilimi var. Doğru haber verme bir kaygısı olmadığı için. Ee, Ayşegül belki hatırlamaz. Çernobil olduğu zaman radyasyon ince çaylar etkilendi mi diye hadi ekranlar karşısında çay iç bakalım denirdi. Sonra kuş e, gribi oldu. Tavuklar imha ediliyordu. Televizyonun önünde e, tavuk yerlenmeye başlandı. Şimdi de bunda da siz o zaman olur musunuz bu aşıyı sorusu gelebilir ama Buraya hiç girmeyelim çünkü bu... bu Olundu. Tün... Yok yok yok. Olundu o ee, ben, ben de bunun cevabı var. Sordular net de söylemek istedim. Geçen sene bu zaman olsaydı olurdu. Evet. Yani hani şartlara göre değerlendirmek lazım dedim ya. Geçen seneki bilgi e, düzeyinde şu andaki yerinde olsaydı Türk baba, o zaman için çok büyük bir aşama olurdu. Ayşegül Hanım'ın dediği gibi yani güvenlikle ilgili çok büyük problem program beklemiyorum. O sırada olurdu ama şu anda gerekli mi yani en uygunu en uygun seçenek zamanı bu mu sorusunu sormamız gerekiyor ve dediği gibi de bunların hepsinde basın önünde tartışma bak gerekiyor. Peki çok teşekkürler daha bir sürü hoş Ben sürü, sürdürmek isterdik eee de bende ama süremiz ne yazık ki bitti. İkinci parça mozaikten gelecek. E, mozaik grubu ve yüreklendirme ismini parçaya deneyeceğiz. Buna ait de bir şey söylemek ister misin? Mozaik grubu? E, i̇sterim. Mozaik benim de e, içine olduğum bir grup. Bunu da çalmıyorum. E, yüreklendirme Wolf Birman'ın işte Doğu Almanya'ya gitmiş Alman e, muhalifinin e, şarkısı ve şey diyor bu sert zamanda kendinin sertleşmesine izin verme. Çünkü sert olanlar kırılır ve sivri olanlar da bir yerlere saplanıp kırılırlar. Halbuki bizim senin Şen olmana e, ihtiyacımız var diyor. Ben de ülkemiz doktorlarında yeni neo-Almancılık e, e, trendi başladı. Hepsi evet. Almanca şey yapıyorlar. Onlara 2003'e evet. diyorum Almanca. ve e, O yüzden ikinci bir Almanca şarkıyı e, dikkatlerine sunuyorum. E, biz bu sert zamanda, sertleşip e, göçücülüğe bu kadar e, düşecekleri yerde birazcık onları ne kadar iyi yetiştirdiğimize e, baksınlar ve onların o iyi zekalarını ve şenliklerine ihtiyacımız olduğunu unutmasınlar. çok teşekkürler Yavuz. dğer teşekkür için, ediyorum değerlendirmeler için yaklaşımın için e, biz Yavuz için teşekkür ederim sizi mozaik grubu ile baş başa buluyoruz herkese iyi hafta sonları Ayşegül. yaptı hafta sonları çok evet, teşekkür ederim tekrar sonları ben çok teşekkür ederim görüşmek üzere sağ. Olun. Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Batur.